Tolstoy. İnsan neyle yaşar? Simon'un hikayesi. Simon oldukça fakir bir insandı. Bu nedenle ailesiyle birlikte küçük bir barakada yaşıyor, ekmeğini ayakkabıcılık yaparak kazanıyordu. Malsız, mülksüz bir adamdı. İşi fazla para kazandırmıyordu ve geçim darlığı içindeydi. Kazandığı ancak karınlarını doyurmaya yetiyordu. Kendilerine kışlık elbise alacak imkanları bile yoktu. Bu nedenle Çetin geçen kış mevsimi süresince karısıyla koyun derisi bir kürkü ortak kullanmışlardı. Ama onun da yüzüne bakılır yanı kalmamış, eskiyip yıpranmıştı. Yeni bir kürk almak için iki yıldır para biriktiriyordu. Kış gelip kapıya dayanmadan önce az da olsa biraz para biriktirmişti. Karısının kumbarasında 3 ruble kağıt para vardı. Köy sakinleri de Simona 5 ruble 20 kapik borçluydu. Bir sabah koyun derisi getirmek için köye gitmeye hazırlandı. Giydiği gömleğin üzerine karısının yamalı pamuk ceketini, üstüne de kendi ceketini geçirdi. Kumbaradaki üç rubleyi aldı. Ağaçtan bir sopa kesip kahvaltıdan sonra yola düştü. Bugün borçlulara uğrar, beş rublemi alırım diye geçiriyordu içinden. Yanımdaki üç rubleyi de ekleyince kürk için koyun derisi almaya bu kadarı yeter. Köye vardığında alacaklısına uğradı. Fakat adamı evde bulamadı. Adamın karısı borçlarını gelecek hafta ödeyeceklerine söz verdi ve yanında o kadar parası olmadığından bahsetti. Simon başka bir köylünün evine uğradı. Köylü meteliği olmadığına yemin ediyor, yalnızca Simon'un onardığı bir çift çizmenin karşılığı olan 20 kapıyı verebileceğini söylüyordu. Simon da koyun derisini borca almak istedi. Fakat satıcı güvenemedi. ''Getir parayı, al deriyi.'' diyordu satıcı. Simon'un o gün bulup buluşturabildiği para 20 kapikti. Alabildiği tek şeyse bir çift keçe çizme oldu. Bir sıkıntı basmıştı Simon'u. 20 kapikte gidip içti. Deriyi de alamadan evinin yolunu tuttu. Sabah gelirken de çok üşümüştü. Fakat vodka içtikten sonra sağlam bir kürkü olmamasına rağmen pek üşümüyordu. Elindeki asayla buzlu toprağa vuruyor... Diğer elinde çizmelerle güçlükle yürüyordu. Hiç üşümüyorum diye söyleniyordu. Koyun derisinden kürküm de yok. Ama biraz içtim. Damarlarımda onun sıcaklığı var. Kürk paltoda neme gerek. Yoluma gider, hiç de üzülmem. Ben böyleyimdir, hiç umursamam. Kürksüz de yaşayabilirim. Ama karım çok öfkelenecek. Ne ayıp değil mi? Siz bütün gün ter dökün, emeğinizin karşılığını vermesinler. Dur hele. Borcunu ödemezsen ben bilirim sana yapacağımı yirmi kapikle borç ödüyor. o kadar para neyime yeter? ben de vodka'ya verdim o parayı elimden gelen bu durumu iyi değilmiş Peki tamam benimki iyi mi sanki evin var davarların var benimse başımı soktuğum bu barakadan başka bir şeyim var mı kendi ekinlerini yetiştiriyorsun ben öyle miyim her şeyi dışarıdan satın almaya mecburum ne kadar tasarruf etsem de. Haftada üç rublem ekmeğe gidiyor. Eve geldiğimde neyle karşılaşsam dersiniz. Ekmek yine bitmiş. Al sana bir buçuk rublelik gider daha. Bunun için hemen borcunu ödeyeceksin. Hiç anlamam diye kendi kendine söyleniyordu. Böyle yürüyüp giderken virajdaki bir türbeye varmıştı. Gözlerini yukarı doğru kaldırınca mezarın ardında beyazımsı bir şey gördü. Ortalık giderek kararıyordu. Simon... Ne kadar dikkatle baktıysa da gördüğünü bir şeye benzetemedi. Burada böyle bir şey yoktu. Acaba bir öküz mü? Yok. Peki benzemiyor. Bir insan başına benziyor daha çok. Bembeyaz. Ama burada kim ne arar ki? Daha yakından görmek için yaklaştı Simon. Baktığı şeyin bir insan olduğunu fark edince şaşırdı. Mezarın duvarına dayanmış bir adam hareketsizce duruyordu. Adam çıplaktı. Ölümü... Diri mi olduğu da anlaşılmıyordu. Simo dehşet içindeydi. Onu soyup buraya atmışlar. En iyisi ben bu işe karışmayayım. Neme lazım diye içinden geçirdi. Böyle düşünerek yoluna gitti. Adamı görmemek için de türbenin önünden geçti. Birkaç adım attıktan sonra dönüp arkasına baktığında adamın duvara dayanmadığını, kendisine bakar gibi davrandığını fark etti. Simo'nun korkusu iyice çoğaldı. Yanına mı gitsem yoluma mı? Yanına gitsem başım belaya girebilir. Fakat kim bilir bu adam hin midir, cin midir? Ya buraya geliş nedenleri kötü şeylerse? Hemen gırtlağıma sarılırsa beni kim kurtaracak? Gırtlağıma sarılmasa bile başıma bela açabilir. Çıplak bir adamla durumum ne olur ki? Üzerimdekileri çıkarıp ona veremem ya. En iyisi buralardan kirişi kırmak diye geçirdiği içinden. Simon böylesi düşünceler içinde türbeyi ardında bırakıp yoluna gidiyordu ki vicdan azabıyla yolun ortasında kala kaldı. ''Nedir bu yaptığın Simon?'' dedi kendi kendine. ''Adamın hali içler acısı. Sen ne yapıyorsun? Korkup kaçıyorsun. Senin paran pulun var mı ki çalmasından korkuyorsun? Yazık sana Simon.'' Dönüp adamın yanına geldi. Simon adama yaklaştı ve yüzüne dikkatle baktı. Genç birine benziyordu. Vücudu yarasız, berisiz ve sağlam görünüyordu. Fakat birazcık korktuğu ve donmak üzere olduğu belliydi. Duvara dayanmış öylece duruyordu. Yere eğik başını kaldırıp Simon'un yüzüne bakmadı bile. Kendinde değil gibiydi ve gözleri kapalıydı. Simon azıcık daha sokuldu. Adam ayılır gibi göründü. Başını kaldırıp gözlerini açarak Simon'a baktı. Bir tek bakışı Simon'un adama ısınmasına yetti. Elindeki çizmeleri yere bırakıp kemerini de atıp ceketini çıkardı. ''Konuşarak vakit geçirmeyelim.'' dedi. ''Hemen şu ceketi giy.'' Adamı kollarından tutup ayağa kaldırdı. Delikanlı kalktığında Simon onun sağlıklı ve temiz yüzlü biri olduğunu gördü. Ceketini adama sardı fakat delikanlı ceketin kolunu bulup giyemiyordu. Simon kolu tutup delikanlının giymesine yardımcı oldu. Ceketi giydirip kemeriyle de sardı. Sonra yırtık şapkasını çıkarıp adamın başına koydu. Kendi başı üşüdüğünde ''Ben neredeyse dazlığım ama onun uzun kıvırcık saçları var.'' diye geçirdi içinden. Şapkayı alıp kendi başına giydi. ''Ayağına da bir şeyler bulsam iyi olur.'' deyip delikanlıyı yere oturttu. Elindeki çizmeleri giydirip ''Şimdi oldu. Hemen ayaklarını hareket ettirip ısın. Gerisini sonra hallederiz.'' ''Nasıl? Adım atabilecek misin?'' diye sordu. Delikanlı ayağa kalkıp nazik bir tavırla Simon'a baktı. Ama konuşamadı. ''Niye konuşmuyorsun?'' diye sordu Simon. ''Neyse, hava çok soğuk. Hemen eve gitmeliyiz. Benim asamı al. Gücün kesildiğinde ona yaslan. Hadi gidelim.'' Delikanlı yürümeye koyuldu. Arkada kalmadan Simon'a yetişmeye çalışıyordu. Böylece giderlerken, ''Nerelerdensin, kimlerdensin?'' diye sordu Simon. ''Buralı değilim.'' ''Evet öyle olmalı. Çünkü buralıları tanırım.'' Peki mezarın başında ne yapıyordun? Bunu söylememi istemeyin, dedi genç adam. Sana kötülük mü yaptılar? Hayır. Tanrı cezalandırdı beni. İyiliği de, kötülüğü de veren odur elbette. Ama yiyecek ve kalacak yer bulmalısın. Nereye gitmek istersin? Hiç fark etmez, dedi genç adam. Şaşkındı Simon. Adam dolandırıcıya falan benzemiyordu. Nazikçe konuşuyor fakat kendisiyle ilgili şeyler anlatmaktan kaçınıyordu. Simon içinden ''Zavallı, başına ne geldi acaba?'' diyordu. Delikanlıya, ''Öyleyse benim eve gidelim. Hiç de iyiyse ısınırsın.'' dedi. Beraberce Simon'un evine doğru yürümeye başladılar. Güçlü bir esinti çıkmıştı. İpince gömleğiyle kalan Simon üşüyordu. Vodkanın etkisi azalmıştı. İliklerine kadar üşüyordu. Burnunu çekiyor, karısının ceketine sarınıyordu. ''Al bakalım koyun derisini. Deri almaya gittim, üstüm başı açık halde eve geliyorum.'' Yanımda da çıplak bir adam. Matriona çok kızacak. Aklına karısı geldiğinde üzüldü. Fakat delikanlıya bakıp da onun bakışını görünce mutlu oldu. Simon'un karısının değişmeyen günlük işleri vardı. Odun yarmak, su taşımak, çocukları doyurmak. O bu işleri saatler öncesinden yapmıştı. Şimdi ise ekmeği bugün mü yapsam yarın mı diye düşünüyordu. İrice bir dilim ekmek artmıştı. Simon yemeğini yedi ise. Ve evde de fazla yemezse ekmeği yarın yaparım diye düşündü. Ekmek dilimini eliyle tarttı. Ekmek bugünlük yeter. Tek pişirimlik un kaldı evde. Cumaya kadar da onunla yetiniriz. Ekmeğini kaldırıp masa başına geçerek kocasının gömleğini elden geçirmeye başladı. Bir yandan da Simon'u kürk için deri alırken hayal ediyordu. Tüccar kandırmasa bari. Kocam sağ olsun fazla saftır. O kimseyi aldatmaz. Ama onu çocuklar bile aldatabilir. Sekiz ruble fena para değil. O paraya güzel bir kürk alabilir. Sepilenmiş deriden olmasa da sağlam bir şey olmalı. Bu kış iyi bir kürküm olmadığı için az mı zorlandım? Irmağa, konuya komşuya bile gidemiyordum. Kocam evden çıktığında ne bulursa geçiriyordu üstüne. Benim de giyeceğim bir şey kalmıyordu. Bugün yola çıktığında vakit geçti biraz. Ama bu saatlerde gelebilir. Tanrı vere de parayı meyhanede harcamaya. Böylesi düşüncelere dalmıştı Matriona. Bir anda ayak sesleri duymaya başladı. Sonra içeri iki kişi girdi. Matriona elindeki işi bırakıp hole çıktı. Simon ve yanında gençten, şapkasız biri. Matriona kocasının nefesinin vodka koktuğunu fark etti. Tanrım, içmiş diye geçirdi içinden. Kocası paltosuzdu. Sadece ceketiyle duruyordu. Ve elinde de koyun derisi falan olmadan yüzük kızarmış halde durduğunu görünce öyle üzüldü ki içi parçalandı. Parayı vodka'ya vermiş diye düşündü. Kimin nesi olduğu belirsiz biriyle harcamış parayı yetmezmiş gibi adamı alıp bir deve de getirmiş. Matriona ikisine yol açıp onları izledi. Simon'un yanındaki adam kocasının ceketini giymiş, narin yapılı gençten biri olduğunu fark etti. Başında şapka yoktu. Eve girdiklerinden beri adam ne hareket etmiş ne de başını kaldırıp kadına bakmıştı. Kadın böyle korktuğuna göre tekin biri değildir diye düşündü. Matriona somurtup ikisinin neler konuşacağını merak eder gibi ocağın önünde beklemeye koyuldu. Kocası şapkasını çıkarıp olağan dışı bir şey yokmuş gibi geçip peykeye oturdu. ''Matriona, yiyecek bir şeyler getir bize.'' dedi. Kadın kendi kendine homurdanıp bulunduğu yerde beklemeyi sürdürdü. Her ikisine de bakıp başını hayır dercesine salladı. Kocası kadının öfkesine kayıtsız kaldı. Her şey yolundaymış gibi adamın koluna girip gel dostum dedi. Bir şeyler yiyelim. Delikanlı geçip sedire oturdu. Yemek yapmadı mı bugün diye sordu Simo. Kadının sabrı taşmıştı. Yaptım yapmasına ama size değil. Herhalde aklın başında değil senin. Bir de içmişsin. Hani deri almaya gitmiştin. Deriyi bırak, evet ceketle dönüyorsun. Üstelik yanında bir de elin adamını getirmişsin. Benim sarhoşlar için hazırlayacak yemeğim yok. Sus Matryona, boşuna kendini yorma. Hele bir sor önce nasıl bir adam diye. Sen parayı ne yaptığını anlat Simon. Simon ceket cebinden 3 rubleyi çıkardı. Bütün para burada. Trifonov'dan hava aldık. Haftaya varmaz ödeyecekmiş. Kadın biraz daha öfkelendi. Deri almak bir yana kendi ceketini de bu adama giydirmiş alıp bir de eve getirmişti. Parayı masadan alıp gizli bir yere kaldırırken ''Sizin için tek lokmam yok. Herkesin açını biz mi doyuralım?'' dedi. Kadın sus hele, bak ne diyeceğim. Ahmak ve ayyaş bir adamın nesini dinleyeyim? Seninle evlenmek istememekte de haklıymışım demek ki. Çeyizlerimi bile satıp parasını içkiye yatırdın. Bugün kür kalmaya gittin. ''Onun parasını da meyhanede harcadın.'' Simon sadece 20 kapik harcadığını, adamı ne halde bulduğunu anlatmaya çalışsa da karısı buna izin vermedi. Karısı almış başını gitmiş, 20 yıl öncesinden söz ediyordu. Matriona hiç durmadan konuştu durdu. Sonunda kocasına atılıp delikanlıyı kolundan yakaladı. ''Ver ceketimi'' dedi kocasına. ''Başka ceketim yok. Bunu bir daha giymeyeceksin. Hemen çıkar şunu seni alçak.'' Simon ceketi çıkarmaya başladı. Ceketin bir kolunun astarı dışarı çıkmıştı. Kadın ceketi kocasının elinden kaparken dikişler sökülmeye başladı. Ceketi ele geçiren kadın hemen üstüne giydi. Kapıya doğru yürüdü. Dışarı çıkmak niyetindeydi. Bir an kararsız kaldı. Aslında evden biraz ayrılıp sakinleşmek istiyordu. Ancak yabancının da nasıl bir adam olduğunu merak ediyordu. Eşikte durmakta olan kadın... Bu adam gerçekten güvenilir biri olsaydı böyle çıplak dolaşmazdı. Şu hale bakın, üzerinde bir gömlek bile yok. Eğer namuslu bir adam olsaydın, onu nereden bulduğunu söylerdin, dedi. Kocası, işte benim de anlatmaya çalıştığım şey bu, dedi. Türbenin önüne geldiğimde onu çıplak, soğuktan ölecek haldeyken buldum. Bu havada çıplak oturulur mu? Tanrı gönderdi beni ona. Yetişmeseydim donar giderdi. ''Sence ne yapmalıydım? Ben yetişmeseydim hali ne olurdu? Onu yerden kaldırıp üzerimdekileri giydirdim. Alıp buraya getirdim. Neden bu kadar sinirleniyorsun? Yazık değil mi? Hepimizin başına gelebilir bu.'' Matryona tam konuşmaya başlayacakken delikanlıya bakıp sustu. Delikanlı peykenin ucuna ilişmiş, hareketsiz öylece duruyordu. Elleri dizlerinin üstündeydi. Başı göğsüne düşmüştü. Gözlerini yummuştu. Alnında... Acı çekmekten kaynaklanan kırışıklıklar oluşmuştu. Matriona sessizliğini bozmamıştı. Simon, Tanrı'dan hiç korkun yok mu diye sordu. Matriona bu sözler üzerine delikanlıya baktı. Bu adama karşı birden kalbi yumuşadı. Eşikten dönüp ocağa giderek yemek getirdi. Elindeki bir fincanı masaya bırakıp içine biraz kıvas doldurdu. Kalan irici ekmek dilimini de masaya koyup kaşıkları sıraladı. Simon delikanlıyı masaya buyur etti. Ekmeği küçük parçalara ayıran Simon kıvası ufaladı. Beraberce kaşıklamaya başladılar. Matriona masanın bir ucuna ilişmiş, elleri başında delikanlıyı izliyordu. Kadın bu delikanlıya merhametle bakıyordu. Giderek daha cana yakın buluyordu onu. Adamın yüzünde bir ışıltı belirmişti. Somurtmuyor, kadına bakıp gülümsüyordu. Yemekleri yiyince masayı toparlayan Matriona delikanlıyı sorgulamaya başladı. Kimsin? Kimlerdensin? Buralardan değilim. Ne arıyordun buralarda peki? Bunu anlatamam. Birileri malını mı çaldı? Beni Tanrı cezalandırdı. Bu soğukta orada çıplak mı yatıyordun? Evet, soğuktan donmak üzereydim. Beni gören Simon merhamet edip ceketini bana giydirdi. Alıp eve getirdi. Siz de karnımı doyurdunuz ve bana iyi davrandınız. Tanrı bunun karşılığını verecektir. Kadın ayağa kalktı, pencere önüne gidip onardığı gömleği alıp delikanlıya verdi. Giymesi için bir de pantolon buluşturdu. Bunu da giy dedi. Sonra da tavan arasına veya ocağın üstüne uzan. Delikanlı ceketi çıkarıp gömleği giyerek tavan arasına uzandı. Kadın mumu söndürdü. Ceketi alıp kocasının yatağına çıktı. Kadın ceketi dizlerini örttü. Ama aklı delikanlıdaydı, uyuyamıyordu. Ona son ekmeklerini verdiğini. Sabaha ekmeklerinin kalmadığını, bir de verdiği ceketle gömleği düşününce derin bir kedere boğuldu. Fakat delikanlının gülümseyişini hatırlayınca içi tekrar sevinçle doldu. Matriona saatlerce uyumadı. Birden kocasının da uyuyamadığını fark etti. Dizlerin örttüğü ceketi onun üstüne çekti. ''Simon, ne var? Son ekmeği de siz yediniz. Hamur da yoğurmadım. Sabahleyin ne yiyeceğiz?'' Bilmiyorum. Komşumuz Marta'dan biraz ödünç alabilirim. Tanrı büyüktür, dedi Simon. Kadın biraz sessiz kaldıktan sonra, eli yüzü temiz birine benziyor. Ama neden kim olduğunu söylemiyor. Kendine göre bir sebebi vardır muhakkak. Simon, yine ne var? Biz hep verdiğimiz halde neden karşılık alamıyoruz? Simon söyleyecek bir şey bulamıyordu. Sus da uyalım artık, deyip arkasını döndü. Sabahleyin Simon uyanmıştı. Fakat çocuklar hala uyuyordu. Evde ekmek yoktu. Karısı ekmek istemek için komşuya gitmişti. Delikanlı şöminenin üstünde kendi başınaydı. Gözleri düne göre daha ışıltılıydı. Simon, evet boğaz ekmek ister. Bedende giyecek dedi. Geçimlik parayı kazanmak için çalışmak gerek. Ne tür işler gelir elinden? Hiçbir şey. Afalladı Simon. İstersen öğrenebilirsin, dedi. Ben de diğer insanlar gibi çalışırım. İsmin nedir? Mihail. Dinle Mihail. Kendinden söz etmek istemiyorsan sen bilirsin. Fakat geçimini sağlamak zorundasın. Eğer gösterdiğim gibi çalışırsan, yiyeceğini ve barınağını sağlarım. Tanrı seni kutsasın. Çalışırım tabii. Sen sadece ne yapacağımı söyle. Simon baş parmağına sicim dolayıp bükmeye başladı. Ne kadar kolay, gördün mü? Mihael de onun yaptığını izledi. O da parmağına sicim dolayıp bükmeye başladı. Simon daha sonra ona sicimin nasıl mumlanacağını öğretti. Mihael çabucak öğrendi. Simon bu kez ona kalın ipleri nasıl bükeceğini ve dikeceğini öğretti. Mihael öğrenmekte zorlanmıyordu. Aradan üç gün geçince hayatı boyunca bu işi yapmış gibi ustalaştı. Ara vermeden çalıştı ve çok az yiyecekle yetindi. İşlerini bitirdiğinde sessizce tavanı izliyordu. Sokağa neredeyse hiç çıkmıyor, gerektiğinde konuşuyor, şaka yapmıyor, eğlenmiyordu. Matriona'nın ona yemek verdiği gün dışında gülümsediğine rastlamadılar. Aradan haftalar ve aylar geçti. Mihael geleli tam bir yıl olmuştu. Simon'un evinde yaşıyor, onunla çalışıyordu. O kadar nam salmıştı ki herkes Simon'un kalfası Mihael kadar... Sağlam ve güzel çizmeleri kimsenin dikemeyeceğini söylüyordu. Çevredeki herkes onlardan çizme almaya geliyordu. Simon'un durumu da gittikçe iyileşiyordu. Bir kış günüydü. Simon ile Mihail işlerini yapıyorlardı. Bu sırada barakalarının önüne kızaklı üç atın çektiği bir araba geldi. Simon ve kalfası merakla baktılar pencereden. Araba kapılarında duruyordu. Bir uşak atlayıp hemen kapıyı açtı. Bey Baraka'ya girmek için eğildi. İçeri girdiğinde başı az daha tavana değecekti. Odanın dörtte üçünü kaplayacak kadar yapılıydı adam. Simon kalkıp eğilerek selamladı adamı. Bir yandan da şaşkınca bakıyordu. Böyle birini ilk görüşüydü. Simon, Sıska, Mihail, Narin, Matryona'nın kemikleri sayılıyordu. Oysa bu adam başka bir dünyadan gelmişti sanki. Al yüzlü, devasa gövdeliydi. Boynu bir boğanın boynuna benziyordu. Bakışlarından bir soğukluk yayılıyordu. Bey ahlaya inleye kürkünü çıkarıp bir kenara attı. ''Usta hanginiz?'' diye sordu. ''Bendeniz efendim'' dedi Simon ileri çıkıp. Bey uşağına seslendi. ''Fetka, deriyi getir.'' Uşak elinde katlanmış bir deriyle içeri koştu. Bey deriyi alıp masanın üstüne bıraktı. Uşaktan deriyi açmasını istedi. Uşak söylenini yerine getirdi. Bey, deriyi işaret edip, bana bak ayakkabıcı, dedi. Bu deriyi görüyor musun? Evet, diye cevap verdi Simon. Nasıl bir deri olduğunu söyleyebilir misin peki? Eliyle deriyi yoklayan Simon, güzel bir deri, dedi. Tabii ki öyle. Senin gibi bir ahmak, ömründe böylesini görmemiştir. Alman malıdır ve su içinde yirmi ruble eder. Korkuya kapılan Simon, böyle deriyi neden gereyim, dedi. ''Pekala, bu deriden çizme yapabilir misin bana?'' ''Elbette efendim, yapabilirim.'' ''Bey kükredi.'' ''Demek öyle.'' ''Fakat çizmeleri kime yaptığını, derinin ne kadar kaliteli olduğunu aklından çıkarma sakın. Öyle bir çizme olsun ki bir yıl dayansın. Ne biçimi bozulsun ne de dikişleri atsın. Eğer yapabilirsen al deriyi ve kes. Yapamayacaksan şimdi söyle.'' ''Demedi deme.'' ''Eğer bir yıl geçmeden bu çizmenin biçimi bozulur veya dikişleri atarsa seni içeri tıktırırım. Eğer bir şey olmazsa sana 10 ruble daha veririm.'' Alabildiğine korkan Simon diyecek söz bulamıyordu. Mihael'e bakıp dirseğiyle dürterek fısıltıyla ''İşi alayım mı?'' diye sordu. ''Al'' dercesine başını salladı Mihael. Mihael'in önerisine uyup bir yıl boyunca biçimi bozulmayacak dikişleri atmayacak çizmeleri yapmayı kabul etti. Uşağına seslenen bey, öne uzattığı sol ayağındaki çizmeyi çıkarmasını buyurdu. "Ölçünü al." dedi. Simon ölçü kağıdını aldı. Diz çöktü. Beyin çorabını kirletmemek için elini iyice önlüğüne sildi. Ölçü almaya girişti. En başta ayak tabanını ölçtü. Kağıt ölçütünü ayağın üst tarafına dolayıp baldır ölçüsünü çıkardı. Ancak kağıt endazesi kısa geliyordu. Adamın baldırı ağaç kökleri gibi kalındı. Diz kısmını sakın dar yapma, dedi Bey. Simon bir kağıt şerit daha ekledi. Bey, çoraplı ayak parmağını çıtlatırken barakadakileri gözetlemeye başladı. Mihail'i o sırada fark etti. ''O da kim?'' dedi. Kalfan. çizmelerinizi o dikecek. Unutma, öyle sağlam yapacaksın ki bir yıl dayanacak.'' Simon kalfasına baktığında onun beye bakmadığını, sanki biri varmışçasına gözlerini Bey'in arkasında bir yere çevirdiğini fark etti. Mihail Bey'in arkasında bir yere bakıyor, gülümsüyordu ve yüzü ışıldamıştı. ''Niye sırıtıyorsun ahmak?'' diye kükredi Bey. ''Öyle sırıtacağına çizmeleri vaktinde nasıl bitireceğini düşünsene.'' ''Tam vaktinde hazırlanacaklarına emin olun.'' dedi Mihail. ''Bunu aklından çıkarma sakın.'' dedi Bey. Çizmelerini, kürkünü giyip kapıya doğru ilerledi. Ama başını eğmeyi unuttuğu için kafasını kapının üstüne çarptı. Homurtulu küfürler savurup başını ovuşturdu. Sonra arabasına kurularak çekip gitti. Simon Bey çıktıktan sonra Miha ile, Ne adam ama! Dağ gibi! Başına kalasla bile vursam bir şey olmaz. Kapı az daha devriliyordu ama adama bir şey olmadı. Matriona İnsanın öyle bir hayat olursa nasıl boğa gibi güçlü olmasın ki dedi. Böylelerine Azrail bile dokunamaz. Simon kalfasına, işi kabul ettik ama bu işten pişman olmayız umarım. Deriye paha biçilemez. Bey ise Nemrut gibi bir adam. Küçücük bir hatayı bile affetmez. Senin gözlerin daha keskin, ellerin benimkinden hızlı. Ölçüye göre kes çizmeleri. Son dikişleri ben yaparım dedi. Kalfa verilen emri oydu. Deriyi alıp masaya serdi. Uygun biçimde katlayıp elindeki bıçakla kesmeye başladı. Matriona gelip Mihail'in deri kesişini izlerken onun yaptığı şeyi görünce afalladı. Çizme yapım işini izlemeye alışkındı. Fakat Kalfa deriyi farklı biçimde kesiyordu. Konuşmak, bir şeyler söylemek istedi. Ama içinden beyin çizmelerinin nasıl yapılacağını belki de ben bilmiyorumdur diye geçirdi. Mihail elbette nasıl yapılacağını bilir. Ben hiç sesimi çıkarmayayım. Deriyi kesen Mihail bir iplik aldı. Çizmelerinki gibi iki ucundan değil, bir ucundan terlik gibi dikmeye başladı. Matryona iyice kaygılandı ama yine karışmadı. Mihail vakit öyleyi bulunca edek dikiş dikti. Simon öğle yemeği için kalkınca çevresine bakındı ve kalfasının beyin getirdiği deriden bir çift terlik diktiğini fark etti. ''Tanrım!'' diye bağırdı Simon. Benimle bir yıldır çalışıp da bugüne kadar hiç hata yapmayan sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın diye geçirdi içinden. Bey şeritli, ucu bol, uzun çizmeler sipariş etmişti. Kalfamsa hafif terlikler dikmiş ve güzelim deriyi mahvetmiş. Beye ne diyeceğim ben? Böyle bir deriyi asla bulamam. Sen ne yaptın dostum diye sordu kalfasına. Beni öldürdün. Beyin uzun çizmeler istediğini sen de biliyorsun. Ama bu yaptığın ne? Kalfasını azarlamaya koyulmuştu ki kapının çıngırığı çaldı birden. Eşikte biri vardı. Pencereden dışarıya göz attılar. Kapıdaki, beyin yanında sabah saatlerinde gördükleri uşaktı. İçeri girdi. ''Kolay gelsin.'' dedi. ''Sağ olun, hoş geldiniz.'' dedi Simon. ''Size bir yardımım dokunabilir mi?'' ''Hanımefendim çizmeler için gönderdi beni.'' ''Onlara ihtiyacımız yok artık. Bey sizlere ömür.'' ''Olamaz.'' dedi Simon. Şaşırmıştı. Buradan çıkıp eve gitmesi bile nasip olmadı. Arabadayken eceli geldi. Eve geldiğimizde uşaklar araba kapısını açınca yere yuvarlanıverdi. Öleli çok olmuştu. O kadar da ağırdı ki zor taşıyabildik. Hanımefendi size gitmemi isteyip kendisi için çizmeyi sipariş veren ve deri bırakan beyin artık çizmeye ihtiyacı yok. Naşi için. En çabuk tarafından hafif terlikler diksin dememi buyurdu. Bunları söylemek için geldim. Kalfa derinin kalanını topladı, sarıp paketledi. Hazırladığı terlikleri birbirine vurup önlüğüne sildi. Kalan deriyle beraber uşağı verdi. Uşak kolay gelsin diyerek çıkıp gitti. Mihael'in Simon'un yanına gelmesinin üzerinden tam 6 yıl geçmişti. Bu süre içinde hayatında hiçbir değişiklik olmamıştı. Bir yere çıkmıyor, gerekmediği zamanlarda konuşmuyordu. Bunca yıldır da sadece iki kez gülümsemişti. İlki Matryona kendisine yemek verdiğinde, diğeri bey barakalarına geldiğinde. Kalfasından alabildiğine hoşnuttu Simon. Ona nereden geldiğini bir daha sormamıştı. Tek korkusu, Mihail'in onlardan ayrılma ihtimaliydi. Hepsinin evde olduğu bir gündü. Matryona yemek pişiriyor, Çocuklar birbirleriyle oynaşıyor. Simon bir pencere önünde dikiş dikiyordu. Mihail de diğer pencere önünde bir ayakkabının topuyla uğraşıyordu. Çocuklardan biri Mihail'in yanına koşup omzuna yaslanarak dışarı baktı. "Mihail amca, bak, bir kadın geliyor. Yanında küçük çocuklar var. Bize geliyorlar sanki. Kızlardan birinin de ayağı aksıyor." Mihail de işi bırakıp çocuğun bahsettiği yere baktı. Simon şaşkındı. Mihail'in sokağa baktığı görülmemişti. Fakat şimdi pencereye dayanmış, gözlerini bir noktaya sabitlemişti. Simon da aynı yere baktığında iyi giyimli bir kadının barakalarına doğru geldiğini gördü. Kadın, kürkülü, yün şallar örtünmüş, iki küçük kızın elinden tutmuştu. Kızlar birbirine iki su damlası kadar benziyordu. Ama birinin sol bacağı diğerinden kısa olduğu için aksayarak yürüyordu. Kadın avludan geçip hole vardı. Bakınarak kapı kolunu bulup önce çocukları içeri soktu. Sonra da kendisi girdi. ''Kolay gelsin.'' ''Sağ olun buyurun.'' dedi Simon. ''Size nasıl yardımcı olabilirim?'' Kadın masanın kenarına sokuldu. İki küçük kız içeridekileri meraklı bakışlarla süzüp annelerinin dizlerine yaslandılar. ''Bu çocuklar için yazlık ayakkabı yaptırmak istiyorum. Yaparız. Gerçi bu kadar küçük ayakkabı yapmadık hiç. Ancak şeritle veya şeritsiz... Keten tabanlı ayakkabılar dikebiliriz. Kalfam işinin erbabıdır. Simon dönüp Mihail'e baktığında onun işe ara vermiş ve gözlerini hiç ayırmadan kızlara bakmakta olduğunu gördü. Kızlar kara gözlü, toraman, al yanaklı, sevimli çocuklardı ve kılık kıyafetleri düzgündü. Yine de Mihail'in neden onları öyle izlediğini anlayamadı Simon. Bunu birazcık hayret verici bulduysa da Kadınla ayakkabıların kaça mal olacağına dair konuşmaya devam etmişti. Ödenecek parada kararlaştırılınca ölçü almaya koyuldu. Kadın ayağı aksayan kızı dizlerine oturtup, ''Bu küçük kızdan iki ölçü alın. Biri sağlam, diğeri aksayan ayağı için. Diğer kızın da ayağı aynı büyüklükte. Onlar ikiz.'' Simon bir yandan ölçü alırken bir yandan da ayağı aksayan kız hakkında merak ettiklerini soruyordu. Ne oldu ona? Öyle sevimli bir kız ki, doğuştan mı böyle diye sordu. Hayır, sonradan oldu. Dizini annesi ezmiş. Kadının kim olduğunu, çocukların neyin nesi olduğunu merak eden da konuşmalara katıldı o sırada. Anneleri siz değilsiniz, öyle mi? diye sordu. Değilim hanımefendi. Anneleri de değilim, bir yakınları da. Ben onları evlat edindim sadece. Kendi çocuklarınız olmamasına karşın onları bu kadar seviyorsunuz ha? Sevmem mi? İkisini de ben emzirdim. Benim de bir çocuğum var ama Tanrı onu yanına aldı. O çocuğuma bile bunca düşkün değildim. Bu çocuklar kimin peki? Kadın çocukların öyküsünü anlatmaya başladı. Onların hikayesi oldukça uzun ve üzücüdür. Altı yıla yakın bir süre önce anneleri ve babaları çok kısa bir aralıkla öldü. Babaları salı, anneleri ise cuma günü toprağa verildi. Bu yavrular babalarının ölümünden 3 gün sonra dünyaya geldiler. Anneleri doğumdan hemen sonra öldü. Kocam o zamanlar köyde çiftçiydi. Bu çocukların aileleri kapı komşumuzdu ve bahçelerimiz bitişikti. Babaları ormanda ağaç keserdi. Bir gün ağaç keserken üstüne devrilmiş. Tam göğsüne düşen ağaç adamcağızın içini dışına çıkarmış. Son nefesini vermeden önce evine güçlükle taşımışlar. Bu olayın haftasında karısı bu çocukları doğurdu. Yoksuldu, kimsesizdi. Yanında kalacakları birileri yoktu. Çocuklarını kendi başına doğurdu ve ölüme kendi başına gitti. Ertesi sabah onu kontrol etmeye gittim. Fakat barakasına girdiğimde zavallı kadının bedeni soğuyup katılaşalı uzun zaman olmuştu. Can çekişmesi sırasında bu çocuğun üzerine yuvarlanıp dizine ezmiş. Barakaya köylüler doluşmuştu. Hemen bir tabut hazırlayıp, ölüyü yıkayıp toprağa verdiler. Bebekler bir başına kalıverdi. Ne olacaktı bu yavrucaklar? Köyde o günlerde emzikli bebeği olan tek kadın bendim. Sekiz aylık bir yavrum vardı. Bunun üzerine bu yetimleri de bir süreliğine yanıma aldım. Köylüler toplaşıp onları ne yapacaklarını tartıştılar. Sonunda bana, ''Meri, çocuklar şimdilik seninle kalsalar iyi olur. Sonra bir çare düşünürüz.'' dediler. İlk zamanlarda ayağı aksayan çocuğu emzirmiyordum. Ne de olsa çok yaşamayacak diyordum. Sonra oturup düşündüm. Bu günahsızlar ne diye sefil olsun. Merhamet edip onu da emzirmeye başladım. Oğlumu ve bu ikizleri kendi sütümle besliyordum. Sağlıklı, güçlüydüm. Bol yemek yiyordum. O günlerde sütüm öyle çoğaldı ki göğüslerimden taştığı bile oluyordu. Kimi zaman biri beklerken ikisini aynı anda besliyordum. Biri doyduğunda sıra üçüncüye gelirdi. Tanrı, yaşı iki bulmadan kendi yavrumu yanına alıp bu çocukları büyütmemi buyurdu. Durumumuz iyiydi ama o çocuktan başka çocuğumuz olmadı. Kocam şimdi bir değirmende mısır tüccarının yanında çalışıyor. Para yönünden sıkıntımız yok ama benim kendi çocuğum olmadı. Bu küçükler olmasa hayata zorda yanırdım. Onları öyle çok seviyorum ki benim her şeyim bu ikizler. Kadın bir eliyle ayağı aksayan küçüğü dizlerine bastırıyor, diğer eliyle de kendi gözyaşlarını siliyordu. Göğüs geçiren Matriyona, atasözü ne güzel söylemiş, ''İnsan ailesiz yaşayabilir ama tanrısız asla.'' dedi. Böylece konuşurlarken ansızın, içeriği Mihail'in durduğu köşede çakan bir şimşek aydınlatır gibi oldu. Ona baktıklarında elleri dizlerinde, gözleri tabana çevrili, Gülümseyen yüzünü gördüler. Kadın kızların dağılıp birlikte dışarıya çıktı. Mihael ayağa kalkıp elindeki işi bir kenara bıraktı. Sonra önlüğünü çıkardı. Başını eğerek ustasıyla karısını selamlayıp ''Hoşça kalın'' dedi. ''Tanrı'nın merhametine uğradım. Eğer bir hatam olduysa siz de beni affedin.'' Mihail'in üzerinde bir ışığın parladığını gördüler. Simon da kalkıp kalfasını selamlayarak Mihail. Senin herhangi bir suçun olmadığını biliyorum. Burada kalmanı istemeye ve sorgulamaya niyetim yok. Sadece şunu yanıtla. Seni bulup buraya getirdiğimde alabildiğine perişan ve kederliydin. Fakat karım sana yemek verdiğinde ona gülümsedin. Yüzün aydınlandı. Bey ayakkabı yaptırmaya geldiğinde bir daha gülümsedin ve yüzünün aydınlığı çoğaldı. Son olarak da deminki kadın çocuklarla geldiğinde bir daha gülümsedin. Ve yine yüzünün aydınlığı arttı. Bilmek istediğim şu, yüzün neden böyle ışıklanıyor ve neden sadece üç kez gülümsedin? Mihael, cezalandırılmıştım ama Tanrı beni bağışladı. Yüzüm bundan dolayı aydınlanıyor. Üç kez gülümseme nedenine gelince, Tanrı beni üç gerçeği öğren diye yollamıştı. Öğrendim. İlki, karın bana acıdığında, bunun için ilk kez gülümsedim. İkincisi, Bey çizme siparişi vermeye geldiğinde bir daha gülümsedim. Son olarak da o hanımla çocukları gördüğümde, üçüncü ve son gerçeği de öğrendiğimde. Ustası, Tanrı'nın sana verdiği ceza neydi Mihael? Bir de değindiğin üç gerçek nedir? Söyle ben de öğreneyim, dedi. Mihael, Tanrı, onun yolundan ayrıldığım için cezalandırdı beni. Cennetin meleklerinden biri olmama karşın, onun buyruklarına karşı geldim. Tanrı, bir kadının canını almam için yollamıştı beni. Dünyaya vardığımda kendi başına yatan bir kadıncağız gördüm. Kadın demin ki ikiz çocukları doğurmuştu. Bebekler annelerinin yanında zor bela kımıldıyorlar ama kadın ne yapsa onları göğüslerine kaldıramıyordu. Beni gördüğünde canını alayım diye Tanrı'nın gönderdiğini anlayıp gözyaşları dökerek "Ey Tanrı'nın meleği, kocam kestiği ağacın altında kalıp birkaç gün önce öldü." ''Kimim kimsem yok. Bu günahsızlar ölüp gidecek. Yalvarırım canımı alma. Ne olur onları emzirmeme, kalkıp yürüdüklerini görmeme yetecek kadar izin ver. Çocuklar ana babaları olmadan yaşayamaz.'' Söylediklerini dinleyip bir çocuğu bir göğsüne, diğerini de kollarına uzatıp göklere yükselip onun huzuruna çıktım. Ve ''Tanrım, verdiğin görevi yerine getiremedim.'' Kadının kocası bir ağacın altında kalarak can vermiş. Kadın, ikiz yavrularının hatırına canını almayayım, çocuklarının büyüyüp yürüdüklerini göreyim diye yalvarıyor. Bu yüzden verdiğin görevi yerine getiremedim, dedim. Tanrı, git annenin ruhunu teslim etmesini sağla ve üç gerçeği öğren. İnsanın içinde ne vardır? İnsana verileni ve verilmeyeni öğren. İnsan ne ile yaşar öğren. Bunları öğrenip tekrar göklere dön. Bu sözler üzerine... Tekrar yere inip kadına ecel şerbeti sundum. Bebeler göğüslerinden düştüler. Bedeni yataktan düştü kadının ve çocuklardan birinin dizlerini ezdi. Kadının ruhunu tanrıya götürmek amacıyla köy üzerinde yükseliyordum ki bir esintiye kapılıp yere düştüm. Kadıncağızın ruhu kendi başına göklere yükseldi. Bense tekrar dünyaya, o türbenin yanına düştüm. Yoksul karı koca evlerinde kimi konuk ettiklerinin farkındaydılar. Sevgi ve saygıyla gözyaşı döktüler. Melek şöyle seslendi. Bir başıma ve çıplaktım. İnsanların ihtiyaçlarının neler olduğunu bilmiyordum. Açlıktan içim eziliyor, soğuk kemiklerime işliyor. Fakat ne yapacağımı bilmiyordum. Bulunduğum tarlaya yakın bir türbe gördüm. Başımı oraya sokup soğuktan korunabileceğimi düşünerek oraya gittim. Ancak türbenin kapısı kilitliydi. İçeri giremedim. Hiç değilse rüzgardan korunayım diye geçip türbenin arkasına oturdum. Karanlık basmıştı. Karnım açtı ve donmak üzereydim. Derken yoldan birinin geçtiğini gördüm. Elinde bir çip çizme tutuyor, kendi kendine konuşuyordu. İnsana dönüştüğümden beri ölümlü birini ilk görüşümdü bu. Yüzü korkunç görünüyordu. Başımı çevirdim. Adamın soğuktan nasıl korunacağını, kendi kendine konuştuğunu duydum. Ben burada açlıktan, soğuktan neredeyse öleceğim. Adamsa kendi derdine düşmüş. Onun bana yardımı olmaz diye geçirdim içimden. Beni gören adamın kaşları çatıldı. Yüzü biraz daha korkunçlaştı. Bulunduğu yeri bırakıp yolun öte yakasına geçti. Kendimi çok çaresiz hissettim. Fakat ansızın onun dönüp geldiğini gördüm. Başımı kaldırıp yüzüne baktığımda adamı neredeyse tanıyamıyordum. Demin yüzünde ölüm olan adam canlanmış, gençleşmiş gibiydi. Yüzünde Tanrı'nın ilahi ışığı vardı. Yaklaşıp giymem için bir şeyler verdi. Beni yanına alıp evine getirdi. Evine getirdiğinde karısı karşıladı bizi ve hemen konuşmaya başladı. Kadının hali kocasınınkinden daha korkunç görünüyordu. Ve soludukları havada ölüm kokusu vardı. Bu yüzden güçlükle nefes almaya başladım. Benim dışarının soğuğuna atılmamı istiyordu. Bunu yaptığında hemen öleceğimi biliyordum. Kocası ona Tanrı'yı anımsatınca kadın çabucak değişti. Yemek getirip yüzüme baktığında ben de ona bakıp ölümün onun üstünde sözü olmadığını gördüm. Hayat bağışlanmıştı ona. Onun bu halinde Tanrı'yı hissettim. Hemen sonra Tanrı'nın ilk dersini hatırladım. İnsanın içinde ne vardır? insanın yüreğine sevginin egemen olduğunu öğrendim. Tanrı'nın vaat etmiş olduğu şeyleri bana açık etmesiyle rahatlıyordum. İlk kez işte bunun için gülümsedim. Ancak öğreneceklerim bitmemişti daha. İnsana neyin verildiğini ve insanın neyle yaşadığını. Evinizde yaşıyordum. Bir yıl geçti. Günün birinde biçimi bozulmayacak, dikişleri atmayacak çizmeler isteyen bir bey geldi. Yüzüne baktığımda omuzlarının üstünde arkadaşımı Azrail'i gördüm. O meleği benden başka gören olmamıştı. Onu tanıyordum. Akşama varmadan varlıklı beyin canını alacağını biliyordum. Adam bir yıl sonrasına hazırlanıyor ama akşama varmadan öleceğini bilmiyor diye düşündüm. Hemen Tanrı'nın ikinci buyruğunu anımsadım. İnsana verilmeyen nedir? İnsana sevginin egemen olduğunu biliyordum ama... Artık ona neyin verilmediğini de anlamıştım. Kendi gereksinimlerinin bilgisi. İkinci kez gülümsedim. Hem arkadaşım Azrail'i görmekten hem de Tanrı'nın ikinci buyruğunu esinlemesinden dolayı bahtiyerdim. Fakat bilmem gerekenler bitmemişti. İnsanın ne ile yaşadığı? Tanrı son dersi de esinleyinceye kadar beklemeyi sürdürdüm. Altıncı yıl kadınla ikiz çocuklar geldiler. Kızları hemen tanıdım. Ve hayatta kalmayı nasıl başardıklarını öğrendim. Neler yaşadıklarını öğrenince düşündüm. Anaları, çocukları için bana yalvarmış, bu yavruların kendi başlarına yaşayamayacaklarını söyleyince inanmıştım. Fakat onlarla yabancı biri ilgilenmiş, besleyip büyütmüştü. Kadının onları öz çocuğu gibi sevdiğini görünce gözyaşı döktüm. Kadında can bağışlayan Tanrı'nın varlığını sezdim. İnsanları yaşatan şeyi, Öğrenmem gereken son şeyi de öğrendim. Tanrı beni bağışlayıp son dersi de esinlemişti. Üçüncü kez gülümsedim. Melek sözlerine son verince üstündeki elbiseler yok oldu ve insanın gözünün dayanamayacağı kadar güçlü bir ışıkla kaplandı. Sesi o kadar yükseldi ki göklerden geliyor gibiydi. Melek, anneye çocuklarının neye ihtiyaçları olduğunun bilgisi bağışlanmadı. Varlıklı bey de Gereksiniminin ne olduğunu bilmiyordu. Kimseye karanlık çöktüğünde çizme mi, cesedine giydirilecek terliklere mi gereksinimim olduğu açıklanmadı. O günahsız yavrular sağ kaldıysa annelerinin özeni sonucu değil sevgi besleyen bir kadın var diyeydi. İnsanların tümü kendilerini nasıl rahat ettireceklerini düşünerek değil, insanlara verdikleri sevgiyle var kalırlar. Daha önceleri Tanrı'nın insana hayattan tat alması için arzular bağışladığını biliyordum. Bugünse anladığım şu ki gerçek bunları kat kat aşıyor. Biliyorum ki Tanrı kullarının ayrı ayrı değil, beraberce yaşamalarını istiyor. Bu yüzden her birine kendi gereksinimlerini değil, hepsi için gerekenleri esinliyor. Biliyorum ki insanlar sadece kendilerini düşünerek var kalıyor gibi görünseler de, aslında onlara hayat veren tek şey sevgidir. Seven tanrıya, tanrı sevene yaklaşır. Sevgiyi var eden sadece odur çünkü. Melek tanrıya şükrederken sesi bütün barakaya inletti. Barakanın damı yarıldı. Göz kamaştıracak kadar parlak ışıklar göğe doğru yükselmeye başladı. Simon, karısı, çocuklar yerlere kapaklandılar. Melek gökyüzüne yükselmişti. Simon gözlerini açtığında barakası eskisi gibiydi. Son